1619, numaralı konu, Hz. Peygamber'in zayıf sahabilerine dua etmeleri, evet, Hz. Peygamber bir keresinde, namazlarını bitirip selam verdiklerinde yüzlerini kıbleye çevirip başlarını da kaldırarak şöyle dua ettiler, Ey Rabbim, Seleme bin Hişam'ı, Ayyaş bin Ebi rabiyayı, Velid bin Velid'i ve kurtuluş imkanı bulamayan zayıf Müslümanları kurtar, Hz. Peygamber bir sabah namazını kılarken birinci rekatın rükundın kalktıklarında şöyle dua ettiler, Ey Allah'ım, Velid'i, Oğlu Velid'i, Hişam oğlu Seleme'yi, Ebu Rabia oğlu Ayyaşı ve Mekke'deki diğer zayıf Müslümanları kurtar, Ey Rabbim, Mudar kabilesi üzerine bela ve felaketler yağdır, onların gelecek senelerini Yusuf, un kıtlık seneleri gibi kıl.